Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Adem aleyhisselamdan bugüne kadar insanlığı kuş bakışı görme imkanımız olsa yani Adem aleyhisselamdan bugüne kadar ki insana ait gelişmeyi yukarıdan topluca görsek, insana dair gördüğümüz şeylerin oranını bir kenara koysak. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olarak gönderilmesinden bugüne kadar bir takvim yapsak, böyle yukarıdan seyretsek, daha sonra da son on yılını mesela insanlığın görecek olsak, daha sonra son bir haftasını görelim diyecek olsak. Bu süre içerisinde Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar görmek istediğimiz manzara bir haftalık manzaradan daha büyüktür. Olaylar büyük, yıllar büyük. Sadece bundan değil. İnsan kendisinden uzaktaki mesafeyi topluca seyrettiğindeki görme oranı bir kesitin üzerine yoğunlaştığı zamanki görme oranından daha çok olabiliyor. Mesela biz Nuh Aleyhisselam'ın ümmetiyle olan serüvenini yani yaşadığı olayları şimdi çok daha rahat görüyoruz onların o gün gördüklerine göre. Mesela yorum yaparken nasıl bu kadar kör olabilmişler diyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atan Nemrut'u, kavmini ve İbrahim Aleyhisselam'ın tepkisini, uygulamalarını bugün çok net bir şekilde anlıyoruz. Bunların hiç aklı mı yok, nasıl putları kendileri yapıp da tapındılar diyoruz. O günkü insanlar ise, o İbrahim aleyhisselam ile üç günlük, beş günlük karşılaşmaları anında akılları olduğu halde bizim bugün yorumladığımız gibi olayları yorumlayamadılar. Mesela biraz daha bu tarafa doğru geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamberliğinin müjdelendiği bir toplumda gösterilen tepkileri, Bilal radıyallahu anh'a yapılan işkenceleri vesaireyi hatırlayalım. Biz o olayları öğrenirken, içimizdeki tepkilerden birisi hep şudur, ya bu Ebu Cehil'de hiç mi akıl yokmuş, görmüyor mu peygamberin hak olduğunu? Bizden önceki 50 sene önceki insanları yorumlarken de biz Allah Allah bunu niye yapamamışlar diyoruz ama 50 sene sonra biz o konumda olacağız. Bizi yorumlayanlar bu insanlarda hiçbir basiret yokmuş. Filanca akımın gençlerin imanını alıp götürdüğünü nasıl anlayamamışlar? Mesela Mısır'da Napolyon'un işgalinde ve sömürüsünde ezheri yönlendirmesinde tepkisi zayıf kalan, yetersiz kalan Mısırlı alimler, Mısırlı ileri gelenler, Mısır'ın eşrafı. 200 sene sonra biz çıkıyoruz, gafil herifler bunu nasıl anlamazlar yahu diyoruz. O olayın içinde yaşayanlar ise bugün bizim yorumunu yaptığımız hiçbir yorumu yapmadılar, yapamadılar. Bugün de benzer bir Napolyon faciası mesela yaşıyorsa bir toplum onu Fransızın işgal ismi olan Napolyon olarak göremiyor, görmüyor gören linç edilecek kadar yanlış yolda tutuluyor, yanlış görünüyor. Vatan aynı görünüyor. Bugün insanoğlunun bu yakını görememe, keşfedememe olayı, bir tavuğun, bir kedinin, bir köpeğin, ona avuç içinde uzatılan sevdiği yiyecek mesela tavuk neyi seviyor? Buğday. Tavuk insana yanaşmayan bir hayvan olduğu halde avucunda buğday olana yaklaşıyor. Onu sadece bir buğday olarak görüyor. Sonra o tavuğu yakalanmış haliyle, tuzağa düşmüş haliyle uzaktan seyreden tavuk kafalı. Buğdayın onu yakalamak için olduğunu anlayamadı diyor. Halbuki tavuk, tavuk olduğu halde, bu noktada insana benzeşiyor. İnsan da, geçimiyle, güvenliğiyle, ödüllendirilmesiyle, aldatılırken, çok yakın bir noktadan aldatılıyor, uzağı göremiyor. Tıpkı, bir dağı uzaktan seyreden birisinin, işte Ağrı Dağı'nı, Erciyes Dağı'na, mesela uçaktan, helikopterden seyreden birisinin, ya Allah, şehir bunun dibinde tavuk kümesi gibi kalmış diyor. Mesela Ağrı Dağı'nı ve Ağrı Şehri'ni seyrettiğimiz zaman uçaktan, o şehir ufacık kümes gibi bir şey kalıyor Ağrı Dağı'nın etrafında. Erciyes'in, Bursa'da Uludağ'ın, etrafında, Kurulu o şehir Kayseri ve Bursa şehri kuş bakışı bakıldığı zaman mesela Uludağ eski, eski şehire doğru İnegöl sonlarına doğru uzanıyor. Etrafında küçücük semtçikler görülüyor. Ama teleferiye binmek için Uludağ'da Uludağ'ın eteğindeki adam tip tip başını çevirip nerede lan bu koca Uludağ dedikleri yer diyor. Uludağ nerede yahu diye. Biz insan olarak yapımız böyle. Çok uzağı hiç görmüyoruz. Çok yakını da göremiyoruz. Gözümüzün bir ilgi alanı var. Bu ilgi alanı, gözümüzün açısını yakalayamayan şeyi göremiyoruz. Tavuğu arkasındaki sol elindeki onu kesecek bıçağı değil de sağ elindeki buğday danelerini gören tuza tuzağını anlayamadığı insana ile kınıyoruz. Tavuk kafası diyoruz, aldandı diyoruz. Kediyi küçük bir et parçasıyla kandırdık, kedi kandı diyoruz. Bugün bütün dünyayı yönetenler, dünyanın dönüşüne sebep olanlar, bu insanın dünyasının, coğrafya dünyasının değil, tavuğa yapılan uygulamayı yapıyorlar. Kediye yapılan uygulamayı yapıyorlar. Bunun için, bunun için, bir vatan işgali söz konusu olduğunda, dönüp bakıyoruz ki, o vatanın çocukları, yer yer o işgale çanak tutabiliyorlar diğerleri onu vatan haini adlandırırken o onları aptal olarak adlandırıyor bazen de topluca herkes o işgali benimsiyor sistem değişti diyor Hilafet gitti, vatan gene bizim diyor. Bu mantıktan kurtulamadığı sürece vatanlarımız, nesillerimiz, insanlığımız, şahsiyetimiz konusunda hiçbir garantimiz yoktur. İleri görmek, büyük açıyla bakmak, sağlıklı bakmak zorundayız ne miyop olup uzağı göremeyen saf olmak bizim lehimize olur ne de yakını görmeyen kör olabiliriz her halükarda bakış açımız kesinlikle Allah'ın dinini yaşamamız üzerinde yaşadığımız topraklara sahip olmamız bir sonraki nesle zedelenmemiş insanlık mirası bırakabilmemiz için gereklidir bugün Orta Doğu'da dünyanın en zengin petrol yataklarına mesela sadece İngiliz ve Amerikan şirketlerine Fransız şirketlerine gece bekçiliği yapar gibi bulunan yönetimler bu hastalık sonucu oradadırlar. Meseleyi sadece Avrupa'daki teknolojiyi yakalamak için bir harf değişikliği yapıldı. Alfabe değişikliği yapıldı diye görenler yüz senedir değişmiş alfabeye rağmen hala bir toplu iğne yapmakta zorlanan o değiştiricileri yine keşfedememişlerdir. Japonlar Çinliler alfabesini değiştirmediler. Koreliler değiştirmediler. Niye aynı teknoloji onlarda da şimdi var sorusuna cevap verecek ne akılları ne geçmişi görebilecek bakışları vardır. Sağlıklı bakamıyorlardır çünkü. Ama biz müminler olarak bu sağlıklı bakışı en azından Allahu Teala'nın kitabını Geçmiş ümmetlerin bu bakış hatasından kaynaklanan yanılgılarının faturasını biliyor olmamız lazımdı. Bizim bir özrümüz olamaz. Çünkü biz Kur'an okuyoruz. Kur'an'a iman ediyoruz. Kur'an da Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelen insanlık serüvenini nefes nefes bize taşıyor biz Nuh aleyhisselamın kavminin o bataklığı nasıl keşfedemediğini Kur'an'dan öğreniyoruz İbrahim aleyhisselamın kavminin Nemrut'un macerasını öğreniyoruz Firavun'un insanların gözüne baka baka ben sizin ilahınız değil miyim deyişini insanların da elbette canım haşa kim itiraz edebilir değişini bir tiyatro gibi Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz. Allahu Teala bunları niye anlatıyor? Bize ne binlerce sene önce yaşamış Firavun'dan, onun kavminden, İsrail oğullarından bize ne? demiyoruz ama eylemimiz sanki bize ne gibi duruyor? Mesela bir bid'atin dinde nasıl sonunda dinin altını oyacak bir maceraya dönüşeceğini bir facia sonuçlandıracağını İsrail oğullarının ellerinde Allah'ın Tevrat'ı bulunurken basit bir zevk ve sempati uğruna putperestliğe nasıl döndüklerini Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor ama bundan bir türlü ders çıkaramıyoruz çünkü bunu Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadarki olayı tıpkı uçaktan Ağrı Dağı ve çevresinde küçücük kalan şehirleri izler gibi kuş bakışı büyük bir perspektiften izleme yerine E ee, Samiri Ubuzaini yaptı. Vay hain. deyip geçiştirdiğimiz bir masal gibi okuduğumuzdan dolayı Allahu Teala'nın bize ömür boyu yetecek diye gönderdiği ders bir dakikalık basiretli bir bakışımızı bile sağlamıyor bu Kur'an-ı Kerim'in haşa sümme haşa yetersizliğinden değil bizim göz yapımızın ayar hatasından kaynaklanıyor Kur'an-ı Kerim'in hiçbir olayı hiçbir olayı o milletin yaşadığı bir olaydı bizde tarih bilgisi olarak Kur'an'dan bunu öğreniyoruz diye bir olay değildir. Öyle olsaydı Kur'an ayetlerinin o bölümünü zammesure olarak Kur'an'da okumazdık. Bizden öncekilerin ruhu için okurken o sureleri okuyoruz. O ayetleri okuyoruz. Namazda ibaret olarak onları okuyoruz. Tefsir dersi olarak onları okuyoruz. Ama Musa Aleyhisselam ve Firavun olayı. Yusuf kıssası olayı eh işte Eyyub Aleyhisselam'ın sabrı olayı Züleyha'nın aşkı hayır kadın karakteri kadın karakteri iftiranın peygamber de olsam bir insana maliyetinin dersi bu bugün İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar, Çin, Rus Japon, Kore ne varsa Ümmeti Muhammed'in topraklarında ve insanlığında saldırıları taarruzları olan bir zamanı yaşıyoruz bütün bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten bize haber vermişti Kur'an-ı Kerim bu büyük saldırı hareketine karşı önceden keşfetmemize yeterli olacak bilgiyle de bizi donatmıştı zaten ama Kur'an-ı Kerim'in medreselerde okutulurken bile Cuma vaazlarında anlatılırken bile bizim gözlüğümüz olacak, dürbünümüz olacak şekilde, mikroskopumuz olacak şekilde ki ayetleri bile hain firavun dedi ki e, Musa'ya diye başlıyoruz da o firavun'un bugün senin şehrini yönetebileceğini, senin Afrika'na hükümran olabileceğini anlamıyor olduğun sürece o senin tarihte zannettiğin Firavun hala Kahire'dedir. Hala Bağdat'tadır Nemrut. Hala Urfa'dadır Nemrut. Hala bulduğu her İbrahim'i ateşe atıyordur. Evet siyasette böyle ziraatte de böyle e ticaret yapıyoruz bu ticaretimizde o bana tohum veriyor ben ekiyorum sonra ona satıyorum mısır olarak diye görüyorsun yahu bu ne enteresan bir şey senin tarımın ölüyor bu arada diyemiyorsun çünkü kafa tavuk kafası kafa Kur'an'a et, iman etmiş bir insan kafası değil tavuk kafası darıyı görünce bıçağın altına doğru gidiyor İnsanlar tohumu muciz olsun ne olursa olsuna inandığı sürece ona zehir de ektirirsin. Ektiğini biçmeden toprağını da terk ettirebiliyorsun. Bu dünya hayatı olarak böyle ama bir başka örnek daha var. Ve bizi şu anda çok daha acil ilgilendiren. Ben çok merak ediyorum. Bugün elli yaşını aşmış, namaz kılan bir mümine, şöyle bir soru soracağım. O da kardeşlerine sorsun. Elli yaşını aşmış kastettiğim, yani elli sene önce bu dünyada vardı. Şimdi, onun çocukları var. Bir mümin olarak, 30 sene önce, Allah'ın cehennemine, yani Allah'ın günahkar kullarını yakacağına, kafirlerin orada ebedi kalacağına, müminlerin günahkarlarının da günahları kadar kalıp çıkacağına, ama, cehennemin yakıtının taş olduğuna, taşları yakacağına, yani bu dünyadaki, 800 derece filanın çok çok üstünde büyük bir ateşle insanın orada yanacağına, demiri eriten ateşten daha büyük bir ateş orada yanacağına ne kadar iman ediyordu. Sonra da bugün 20 yaşında olan çocuğunun bu cehenneme onu camiye filan gönderdiği halde ne kadar inandığına dair bir test yapsın herkes. Bu sorunun, kesinlikle ağlatan bir cevabı vardır. Mesela Türkiye'de, yüzden fazla ilahiyat fakültesi, binlerce denecek kadar İmam Hatip Lisesi, 30 bine yakın Kur'an kursu, Son 20 senede oluşturuldu. İnsan zanneder ki, bu kadar ilahiyat, bu kadar imam hatip, bu kadar Kur'an kursu, devlet, günlük imam personeli alıyor. Neredeyse 10 vatandaştan biri imam olacak. Bu kadar din üzerine çalışma var. Herhalde, cehenneme iman konusunda ashab-ı kiramla işte artık benzeşiyoruzdur yani ashab-ı kiram kadardır bizim imanımız zanneder insan halbuki herkesin bildiği bir gerçek kral çıplak bunu söylemek zorundayız bu maddi görüntüye rağmen bir müslümanların cennet teşviki düşmüştür hiçbir sigorta firması kadar cennet teşviki etkili değildir 2. Cehennemin ürkütücülüğü azalmıştır Müslümanların evinde de azalmıştır 4 5, 10 madde sayabiliriz ama çok daha önemlisi bir madde daha örneklendiriyorum müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürme planları yaptılar kesinlikle çok ağır şeyler söylediler öldürelim dağıtalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliği hakkında asla söz söyletmediler ama. O muhammed Emin'dir dedittiler. Düşman, öldürmek istiyor ama onun şahsiyeti hakkında konuşmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, çocukları onun şahsiyeti onun neden cihad ettiği onun ne istiyordu insanlıktan konusundaki şahsiyeti Bugün Müslüman evlerde bile irdelenebiliyor ama. Yüzlerce, binlerce imam hatipsisi açılmış. Her yerde ilahiyat fakültesi var. Her caminin altı Kur'an kursu olmuş. Kur'an'a iman sulanmış bu arada. Bundan yaklaşık yüz sene önce hilafet kaldırılıp iskiliple atıf rahmetullahi aleyh şehit edilirken bu süreç için yatırım yapıyordu iblis. İblisin uzun vadeli planı vardı. Ta Adem aleyhisselamı cennetten çıkartırken bunun çocuklarından intikam alacağım dediği projede İstanbul'u halifesiz bırakma. Okunan binlerce günlük ezana rağmen Müslümanların faizin haram olduğuna dair telakkisini yıkma hayali iblisin o günü vardı. İblis o gün miyop da değildi, hipermet da değildi. Çok dengeli bir açıdan kıyamete kadar insanlık üzerinde projeleri vardı. Hilafet kaldırırken, harfler batı harfi yapılırken, kadınların erkeklerin kıyafetiyle oynanırken, sarığın yerine kasket getirttirilirken, sokakların ismiyle, şehirlerin ismiyle bile oynanırken, ne olup bittiğini anlamayanların, o günkü hatayı bugün yenilerken, düşülen hatayı ve bataklığı anlamayalım. O gün batıyı memnun edelim, Çanakkale'den gitsin zannedenlerin, Bugün batıyı ve batılı memnun etmek için batılın reklamını yapmakta sakınca görmeyenlerin düştüğü bataklık bu bataklıktır. Allah'ın azabı göz göre göre gözümüzün içine bata bata geldiği halde hala eski ümmetlerin hatalarıydı onlar zannedenler bu hataya düşmektedir. Bir kadının veya 80 milyon, 200 milyon kadının, bir çocuğun veya dünyadaki bütün çocukların Allah'a asi olmasının, bir erkeğin veya bütün erkeklerin kumar oynamasının, faiz yemesinin, zina etmesinin, maliyetinin bütün insanlık olabileceğini Dolayısıyla Allah'ın tek bir haramına, bütün insanlık olarak, en azından bütün Müslümanlık olarak tepki gösterme işimizin facayı kabullenmek olduğunu idrak edemediğimiz sürece, Yahudi lanetleme hakkımız yoktur. Kimsenin kimseyi lanetleme hakkı yoktur o zaman. Bu oyunu bile bile oynuyoruz demektir. Biz de figüranız bu işte demek. Bugün, Müslüman duasıyla, Müslüman heyecanıyla, Müslüman kimliğiyle yaşayıp, faize, ruhsat arayan insan, budur. Bugün ümmetin, anneliğini kaybetmesinden, bir anlam çıkaramayan kadının, gösterdiği facia budur. Bugün, kafirleri, Memnun etmek için Allah'ı küstürerek kafirlere şirin görünmeye çalışan siyasetçi budur. Mamulünü, ürettiği mamulü satmak için dalavara yapan, yalana tevessül eden sanayicinin, tüccarın yaptığı budur. Ümmeti Muhammed ya geçmiş ümmetlerden, Allah'ın onlara sonra neler yaptığından ve bu süreci nasıl işlettiğinden ders alacak ya da yüz sene sonra bizim tarihimiz oku okuyanlar bizim tarihimizi okuyanlar tıpkı şimdi ben hain Jön Türkler siz gittiniz Fransa'dan mendil getirdiniz İstanbul'a Fransa'dan ihtilal getirdiniz bu toprakların mücahitlerini, şehitlerini bu toprakların asıl sahiplerini pazarladınız kendinize sadece popyon kravat getirmeyi bir medeniyet zannettiniz. Gelirken bir makine bile getirmediniz. Hainler kısa görüşlüler. Batı'nın elindeki buğday tanelerine aldanmış tavuk kafalılar diye nasıl kınıyorsam 100 sene, 150 sene önceki nesli bugün bu gaflete aldananlar. Camiler büyüdü, namaz azaldı diye bir endişe taşımayanlar. Her yer imamatib olmuş. Her yer Kur'an kursu olmuş. Ama her yerde Allah ve şeriat diye düşünen hiç kimse olmamış. Bundan bir ders çıkarmayanlar. Bu kısa ve sağlıksız bakan gözün sahipleri biz 150 sene sonra korkarım. O gün Allah'ın dinini mumla arayanlar bu dinin elimizden gitmesine neden olanların azabını sana havale ettik ya Rabbi diye bir gece namazında dua ettiklerinde ben kızımı ben kızımı Allah'ın istediği gibi murad ettiği gibi yaşatamıyorum çünkü Müslümanlık böyledir. Bizden öncekilerden akıllı mısın sen diye ağlayan bir babanın gözyaşının bizi cehenneme doğru sürükleyen sel olacağından korkuyorum. Çünkü Allah'ın hakkı belli, batılı belli her şey ortada öbürü nasıl yaşayacaksa yaşasın bana ne aslında bu budur mümin mümin kafir kafir dünyada hiçbir zaman herkes mümin olacak diye bir kural yok ki olmayacak ama başımıza gelen felaket dinimizin sulanma projesini benimsiyor oluşumuzdur peygamber aleyhisselama ait hakikatları. Kur'an'a ait hakikatleri konuşmaya alimlerin bile çekiniyor olmasıdır. Bunun sonucu da camileri olan, medreseleri olan ama Hristiyanlar gibi kendilerine göre din oluşturmuş bir millete dönüşüyor oluşumuzdur. Bu da göz görüle görüle izlenebilen bir olay. Afaki bir konu değil bu. Bunun kokusunu burnumuzla hissedebiliyoruz. Görüntüsü gözlerimizin içinde bunun. İşte, bir kıyamete doğru götüren, afeti gözümüzün içinde, sanki bizim de figüranı olduğumuz şekilde, uygulayan bir felaket bu. Bakamayışımız, İbret alamayışımız Buğdaya aldanıyor oluşumuzdur Müşrikler de Çocukları Muhammed Aleyhisselam'a iman etmesin diye buğday kullandılar Kullandıkları buğdayda Bizim de iman esaslarımızdan Olan mesela Sıla-i Rahim vardı Efendimize ne dediler Sen hem peygambersin hem Sıla-i Rahim'e Karşı çıkıyorsun Dediler O bir buğdaydı işte babalarımızın kültüründen nasıl vazgeçeriz? dedi. Bir buğdaydı o. O buğdaya kanan oldu. Senin buğdayın da darın da serin olsun, lanet olsun sana diyen Ebu Bekir'i aldatamadılar. Radıyallahu anh. Bugüne kadar Mısır'ı getirenler, Napolyon'da dahil olmak üzere, Mısır'da binlerce Müslüman'ı öldürenler, şehit edenler Hasan el-Benna'yı asanlar kesinlikle Hasan el-Benna'yı astıktan sonraki açıklamalarını yaparken besmele ile başladılar ayetel kürsüler okudular sadakallahu'l-azim dediler cuma hutbesine çıktılar çünkü başka türlü dindar bir halk olan Mısır halkını darıyla kandıramazlardı akşam istedikleri gibi rakılarını ne içiyorlarsa şaraplarını içtiler Sabahleyin insanların önünde Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun Mısır şöyle olacak Böyle olacak diye Ayet hadis okudular Akıllarınca Müslümanları kandırdılar Tuzak kurdular Asıl tuzağı kimin kurduğunu Kıyamet günü göreceğiz tabi O mekaru ve mekar Allah Bütün İslam alemi için Cari bir söz söylüyorum Bunun için Ya Allah'ın Kur'an'ı gibi bir Müslümanlığımız olur ya da yarın Müslümanlığımızdan seçile seçile beğenile beğenile bize lütfedilen şeylerin bizim tavuk yerine konduğumuz için bize sunulduğunu anlarız. İş işten geçmiş olur. Ben kıyamet günü allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki bu işaretlerini anlatmış biri olarak, mesuliyetten kurtulmuş olmak için, bazı ayetleri mümin kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bir faydası olacağını zannediyor muyum? Çok önemli değil. Neden? Çünkü o kardeşlerimizin, beni dinleyen kardeşlerimizin bir tanesinin yeğeni, bir yerde müdürdür. Dolayısıyla dünya batsa da gelişmeler çok güzeldir şu anda. Ya eskiden orada ateist biri vardı şimdi bunun kardeşi müdür ama işlemler ateist işlemlerle aynı. Dolayısıyla işler iyi gidiyor. Düşünüyor olabilir. Ama ben kıyamet günü dirileceğim. Bildiğim Kur'an'ın elhamdülillah tebliğini yapıp yapmadığım bana sorulacak. Ben Rabbimin huzuruna rahat çıkmak istiyorum. İnşaallahu Teala bu ayetleri anlayıp gözümüzü açıp Ağrı Dağını uçaktan seyredip etrafındaki kümes kadar kalan mahalleleri de anlarız. Temennim budur. Ama anlaşılır anlaşılmaz çok önemli değil. Ahkaf suresinin 21. ayetinden itibaren Allahu Teala'nın bugünü örneklendireceğimiz bir konuyu nasıl anlattığını görmemiz gerekiyor. Ehgaf, <gülüyor> bugünkü e, Yemen ve Suudi Arabistan sınırı bölgesinde kalan bir kum yığını sahranın adıdır. Ama daha önce orası şehirmiş. Şimdi ayette göreceğiz. Hud <gülüyor> aleyhisselamın, Oradaki olayını Allahu Teala anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri namazda okunsun diye şüphesiz. Dedelerimizin ruhu için okunsun diye. Medreselerde ders olarak okunsun diye ama bundan önce iman edilsin diyedir. İman ettiğimiz ayetlerde Allahu Teala Bizim gibi iki gözü, iki kulağı, burnu, elleri, ayakları olan, bizim gibi devletleri olan, bizim gibi belli sosyal hakları olan Vesaire ve dünyanın ağası olduklarını zanneden şımarık bir nesli anlatıyor. Bu bize benziyor mu benzemiyor mu? Herkesin Allah'a imanı, kalbindeki o iman yerleşkesine göre verilecek bir karar. Bunu ben anladım. Kimse anlamadı diyen iftira ediyor. Herkes ne kadar anlar, ne kadar anlamaz bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren Allah'ın bu ayetlerini duyduk mu, duymadık mı? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala'yı dinliyoruz. Ahkaf suresini anlatıyor. Bu topraklarda bizim kadar gözü olan, bizim kadar yaşamak isteyen bizim kadar parayı biriktirmek isteyen, bizim kadar siyaset yapan ve siyasete mahkum olan bir nesli anlatıyor Allah. Bizi, bizi, Adem'in çocuklarını anlatıyor. Şeytanın çengelle nasıl takıldıklarını anlatıyor. Ayet-i Celileleri nefes nefes dinleyeceğiz. Uyumuyorsa bize bir sıkıntı yok. Ama uyup uyumadığına herkes kendisi karar veriyor. Mısırlı kardeşlerimiz Mısır şartlarına göre karar versin. Endonezya'daki kardeşlerimiz oraya göre karar versin İstanbul'da biz İstanbul şartlarına göre karar verelim ama Allah aynı Allah, Kur'an aynı Kur'an ayetler aynı ayetler وَذْكُرْ اَخَاعَا Ad kavminin kardeşini hatırla ey peygamber Ad kavmi bahsettiğim şimdiki Yemen ve Suudi Arabistan sınırları içinde kalan yörenin halkının adı Türkler gibi Kıptililer gibi bir halk. Ad kardeşi Hud aleyhisselam. Hud aleyhisselam o topraklarda doğmuş büyümüş birisi. Onun için onların içinden bir peygamber geldiğini hatırlatmak istiyor Allah Teala. İmanda onlar onun kardeşleri değildiler ama İmanda değil, nesepte kardeşlikleri vardı. Beraberdiler. Yabancı biri peygamber gelmedi onlara. Bu olayı hatırla ey peygamber. İz enzara kavmuhu bil ahkaf. Ahkaf'ta yani o bahsettiğimiz yerde halkı uyardı Hüd aleyhisselam. Ve kadhaletin nuzru min beyni yedehi ve min halfihi. Hud'dan önce de sonra da onlar uyarılmışlardı. Yani ilk ve son değil Hud aleyhisselamın uyarı yapması. Yabancı bir ses değil Hud. Bilinen bir ses. اَلَّا تَعْبُدُوا illallah. Allah'tan başka tapınılacak bir ilah yoktur dedi onlara. İnni akhafu aleikum azabe yevmin azim. Size büyük bir azap gelmesinden korkuyorum." dedi Hüd aleyhisselam kavmine Ahkaflılara. 20. ayet bu. Devam ediyoruz. "Kalu" dediler ki onlar "Ecitene le Sen bizim Tanrılarımızı değiştirmek için mi geldin yoksa? Fakirine bima teydüne inkuntemina sadikin. Madem doğru söylüyorsun sen, getir şu azabını. Getir. Ne tehdit ediyorsun bizi? O tehdidini getir bakalım. dediler Peygamber Allah size azap eder diyor getir görelim diyorlar faiz haramdır Allah'la savaşmaktır dediği zaman bu ümmetin alimlerinden biri faize karşı verilen cevaplarla bu ayetin getir madem azabını ifadesi arasında ne fark var Başka türlü ekonomi mi olur? Diyen ne demek istiyor? Devam ediyoruz. Çok önemli bundan sonrası. Topluma söz geçiremeyen hoca efendi, talebelerini ikna edemeyen öğretmen kardeşim, çocuklarına söz anlatamayan baba, eşini kandıramayan, ikna edemeyen hanımefendi, Hud aleyhisselam ne dedi şimdi? Onlara Allah böyle istiyor dedi. Yoksa azap ederse getirsin azabını Allah dediler. Hud aleyhisselam gün mü verdi? Hayır. Kale innemel ilmu indallahu. Bilgi Allah'a aittir. Ve ubelliukum ma ursiltu bihi. Ben size, bana size, bildir dediklerini bildiriyorum ne zaman nasıl onu Allah bilir ben sadece söylüyorum peygamberim ben Allah başkası ve ara'kum erâkum kavmen techelûn ama bakıyorum ki siz çok cahil bir kafasınız Kiminleyip dağılıyorsunuz? Neyinize güveniyorsunuz? Fıllama <gülüyor> evet, bir gün bir gün fıllama raohu arıza müstakbile him bir gün baktılar ki ahkaf vadisinin üstünde büyük bir bulut var hiç görmedikleri kadar büyük bir bulut ve kapkara gece gibi oldu her yer. Bunu gözleriyle gördüler. Kalu haza 'aridun mumtiruna dediler ki çok güzel bir yağmur bulutu geliyor. Bel <gülüyor> huwa mastacjaltum <gülüyor> bih. Hud aleysalem dedi ki onlara aldanmayın. Bu işte bahsedilen azaptır. Çabuk tövbe edin dedi. Rihun fiha azabun elim. Korkunç bir azabın bulunduğu bir rüzgar geliyor. Hazır olun. Tövbe edin dediler. Ama bir kere onlar, Allah'a karşı gelme pozisyonuna kilitlendikleri için, faiz haram, zina haram, kumar haram, kadın erkek karma hayat haram, küfre rıza küfür, prensibine karşı tarafta, cevap verdikleri için çare yok. Bu rüzgar çıkıverdi. Tüdem kulli şeyin bi emri rabbiha. Rabbinin emriyle o rüzgar her şeyi yerle bir etti. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. saat sonra o Ahkaf Vadisi'nde evden başka bir şey kalmadı. Canlı kalmadı hiç. Keder ki nezzil kavmel mücrimin. Mücrimlerin karşılığı bizde böyledir. Ne anlatıyor allah Teala? Zinayı serbest bırakan, faizi helal gören anlayışın bir önceki versiyonunu anlatıyor. Velekat mekkenahum in fihi Ey insanlar siz nasıl şehirler kuruyorsanız onları da öyle şehirler kurdurmuştuk. Sizin gibi onların da medeniyetleri vardı. Ayetler bize hitap ediyor şimdi. Velekat mekkenahum onlara şehirler kurdurmuştuk. İn size de şehirler kurdurduğumuz gibi. Onların da polis gücü vardı. Onların da asker gücü vardı. Onların da Kral Hazretlerinin göz kapağı kıpırdatımlı emir oluyordu bu. ve jahlina lom seman wa absaran Onlar da bakarlar, görürler, düşünürler diler. Onlar öyle kör adam değildiler. Aydın kesimi onların da vardı. Feme agna anhum. Onların hiçbir işine yaramadı. Semuhum <gülüyor> walahbsarum Ne baktıkları, ne gördükleri, ne düşündükleri onları kurtaramadı. Çünkü Allah'ın baktığı gibi bakmıyorlardı Ya miyop bakıyorlardı, uzağı hiç görmüyorlardı. Ya da yakın körüydüler. Burunlarının dibini de görmediler. Izkanu yajhadun baayetillah. Temel sorunları Allah'ın ayetlerine iman etmiyorlardı. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Alay ettikleri, basit gördükleri şey, onları sildi, süpürdü. Neydi basit gördükleri? Din. Allah'ın hükümleri. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى Ey Müslümanlar! sizin etrafınızda nice şehirleri helak ettiğimizi görün. وَصَرَّفْنَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ Onlara da biz mucizeler göstermiştik ama görmediler. فَلَوْ لَا نَصَرَهُمْ اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar bizim azabımız geldiğinde niye Allah'a bakış açısından daha yakınımızda duruyor dedikleri, kurbanlık yakın pozisyon olarak gördükleri şeyler, niye kurtarmadı onları? Neredeydi devletleri? Neredeydi Allah'a karşı güç zannettikleri şeyler? İlah olarak çıkardıkları neredeydi? Bel vallu anhum. Hiçbiri o gün ortada yoktu. Ve dâreke ifkuhum ve mâ kânû o gün yalanlarıyla baş başa kaldılar işte. Ahgaf suresinin 21-28. ayetleri. Bu aradaki ayetler. Eğer bu ayetler Yemen çöllerinde bir medeniyetten söz ediyorsa selamun aleyküm konuşmaya gerek yok. Bu ayetler namazda okuduğumuz ayetlerse bizi konuşuyor. Tur suresinin 44. ayetine dikkat ediyoruz şimdi 44-45-48. ayete kadar devam ediyoruz şimdi biz zannediyoruz ki her şey düz gidiyor hocalar anlatsa alimler anlatsa dünya düzelecek öyle değil Allah'a karşı cephede yer aldıktan sonra insan İslamiyeti sulandırılmış Çağ uydurulmuş gençlerin ve kadınların ve erkeklerin zevklerine ayar edilmiş o dizayna getirilmiş olarak yapmayı benimsedikten sonra Kur'an'ın kimseye faydası yok cehennem kimseyi ürkütmez cennet kimseye umut olmaz o zaman bunu bu ayetlerden okuyoruz ve in yarav kis fem minesse <Sessizlik> me isâ yukarıdan onlara dağ gibi bir büyük kayayı atsak biz kafalarına çok büyük bir bulut geliyor derler. Merih, demek ki, İstanbul'un veya Kahire'nin üstüne atılsa maazallah, Ya Rab, Kur'an'da bahseden azap başladı demez insanlar. Çok büyük bulut. Evden çıkma sel olabilir derler. Neden? Neden? Çünkü, bir kere durduğun cephe göz hastalığın olan cephedir sen seni kesecek olanın avucundaki darıdan başka bir şey göremezsin o da nedir? sosyal güvence, maaş daire iş, diploma elbette devlet memurlu çocuklarından birini devletin kapısına koyma Bunlar senin darındır. Bunlardan kurtulamazsın. Durduğun yer ancak orayı görebilir. Dağdan veya gökten başına taş düşse bile onu bulut zannedersin. Allah'ın cevabı ne bu pozisyona böyle insanlara? Peygamberine hitap. Federhum hattâ yulâku yevmûmillezî fî yusakun. Ey peygamber onları bırak belanın geleceği güne kadar dolaşsın dursunlar ya Allah bu işte unutulmaması gereken tehdit demek ki insanlar böyle derin gaflete düştükçe Allahu Teala da insanların gırtlağını sıkmıyor bırak onları diyor bir kere cepheyi yanlış belirlediler pozisyon temelde yanlış şeriatsızda Allah'ın kıblesinden başka bir yöne razı olunulduktan sonra bırak onları federhum bırak onları bırak Hatta <yulâku yavm humillezi fiyusakun> <Yavme> şey <yunsurun> O gün hiçbir yardım göremeyecekler Hiçbir şey onları kurtaramayacak وَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَاكِنَّ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ama o kıyamet azabından önce de aslında biz onları azap edeceğiz. Günü gelecek. وَاسْبِرِ لُحُكْمِ رَبِّكَ Ey Peygamber! Bu direnişlere karşı, bu yan duruşlara karşı sen Rabbine dayan. فَاِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا sen bizim gözümüzün önündesin. Yani biz görüyoruz. وَسَبِّحْ bihamdi رَبِّكَ ح۪ينَ تَكُونَ Ayakta durduğun sürece sen Rabbini tesbih et. Son ayette ne? Bu direnişler, bu karşı duruşlara karşı, bu baş kaldırışlara karşı ey peygamber, sen işini yap. Rabbini tesbih etmeye devam et. Biz görüyoruz faiz helal mi değil mi kadın kadın erkek erkek olmasın ortak cinsiyet olsun sözü söylenebilir mi söylenemez mi Allah'ın Kur'an'ında bugün için sakıncalı ayet var mı yok mu Allah Kur'an'ında kadınlara zulüm mü etti adalet mi etti konuşsun insanlar onları yaratan Rableri duyuyor ve görüyor En'am suresinin 42. ayeti bugünü tercüme edecek şimdi. Ve laqad ila umam min ey peygamber ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden önce de biz peygamber gönderdik. Sen ilk değilsin. bil o insanlara da biz belalar verdik hastalıklar verdik akıllansınlar diye felevla <gülüyor> murad ettik ki istedik ki bela geldikçe akılları başlarına gelsin walakin kasat kulubuhum ama kas katı kesilmiş bir kalpleri vardı hiç akıllanmadılar uzeyyenelevu şeytanu ma kanu şeytan da yaptıkları her şeyi onlara şirin gösterdi Burada gene durduk. Bugün, Kur'an'ın kadınla, ekonomiyle, siyasetle ilgili hükümleri konuşulurken, Müslüman'ın bile, şimdi bunu konuşmasak, diyeceği şey, küfrün en azgın uygulamaları konuşulurken, ne kadar şirin. Herkes için huzur kaynağı görülüyor. Eski ümmetlerde de böyleymiş. Felenma nesu ma Peygamberlerin hatırlattığı gerçekler unutuluyor olunca şeriat bir kenara konunca mağbetler orada insanlar başka yönde olunca gökten ateş mi inmiş hayır fetahna aleyhim abwa kulli şey'i her şeyin kapısını açtık ya Allah neymiş bunlar? Rızık istemediğin kadar. Sağlık istemediğin kadar. Arazi istemediğin kadar. Her şey senin. Her şey. Hatta idâ ferihu <gülüyor> bimâ útûh. Eline geçirdikleri şeylerden mutlu olmaya başladılar. Allah rahmet etsin. Burada onu rahmetle yad etmek istiyorum. Timurtaş Uçar Hoca Efendi meyve fuarı bile yapacak kadar bolluk buldular derdi evet o her şeyin fuarını yapacak eğlencesini yapacak şarabını yapacak kadar bollaştırdık diyor Allah her şey bol nimet sarhoşu olmuş insanlar yaya gidemediği yerlere kendisi bir arabayla eşi başka arabayla çocuğu da başka bir arabayla gider oldu İnsanların yürüyecek ayakkabısı olmayıp çarıkla dolaştıkları bir dünyadan insanların arabalarını koyacak park yeri bulamadıkları dünyaya gelinmiş oldu. Nimetler gözleri kararttı. fi <gülüyor> idahum Onlar böyle nimet sarhoşuyken bir gün ansızın işlerini bitirip yapışıp kaldılar. Şu zalimlerin kökünü kuruttuk o gün. rabbil alemin. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Bu da En'am suresinin 42 45. ayetleri. Ben burada eski ümmetler böyleydi. Şimdi insanlar Amerika'dan, Çin'den vesaireden Baş kaldırıyorlar, eski ümmetleri anımsatıyorlar bunu okuduk elbette ama bunu söylemek istemiyorum ben la ilahe illallah muhammedur resulullah diyen kuran kitabımdır diyen muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimdir rehberimdir diyen bunu samimi bir şekilde söyleyen insanların Allah'ın kuranı bir gün hükümran olur küfür ne kadar güçlü olduğunu zannettirirse zannettirsin, tek bir felçli mümin bile Allah'ın yardımı ile küfrü mağlup edebilir, dediğim zaman, buruk buruk bakan, ama teknolojiyi görmüyor musun? diyen, insanlara Nuh suresinin 13. ayetini hatırlatıp, sözlerimi bitirmek istiyorum mâ lekum, la tercûne lillâhi wa kârâ, ey millet, ey Müslümanlar, ne oldu size Allah'a hiçbir güç hakkı tanımıyorsunuz ya? Güç konusunda en zayıf Allah mıdır? mâ lekum, ne oldu size ey Müslümanlar? mâ ne oluyor size? la tercûne lillâhi wa kârâ, Allah'a ait bir güç görmüyorsunuz hiç. Güç deyince niye hep aklınıza internet geliyor? Niçin lazer ışını geliyor? Niçin tank hatırlıyorsunuz da? Yerlerin göklerin sahibi olan fezanın sahibi olan Allah'ı hatırlamıyorsunuz. Bir damla pis sudan yarattığı bir insan Allah'tan güçlü olur mu? مَا la لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ Kara Sadece ölülerin üzerinde otoritesi olan bir Allah mıdır? Ümmeti Muhammed'in iman ettiği Allah. Niye Fil suresi okuyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de o zaman? Fil kaç kilo, kaç ton? Bir kırlangıç kuşu kaç ton? Onun attığı mercimek tanesi nedir? Fili nasıl yok etti? Ey insan! Ma la tercune lillahi kara. Hiç mi Allah'a güç hakkı tanımıyorsun Her şey tank mı? Her şey elektrik mi? Her şey petrol mü? Ma la tercune lillahi kara deyip bir kenara çekilmekten başka yapacak bir şeyimiz yoksa onu yaparız. Elhamdülillahi rabbil alemin